Halil Cibran Kum ve Köpük Seslendiren Ayla Karaduman Sonsuza dek yürüyeceğim bu kıyıda, kum ve köpük arasında. Gelgitler silecek ayak izlerimi ve rüzgar dağıtacak köpükleri. Ama deniz ve kıyı kalacaklar sonsuza dek. Bir gün sisle doldurdum elimi, sonra açtım elimi, tırtıla dönüştü sis. Tekrar kapayıp açtım elimi. Kuş oldu tırtıl. Yeniden kapayıp açtım elimi. Avucumda duruyordu o zaman. Kederli yüzünü ve bakışlarını göğe dikmiş bir adam. Bir kez daha kapadım elimi ve açtığımda geriye sis kaldı sadece. Sonsuz bir dinginliğin ezgisini duyuyordum yine de. Daha dün kendimi hayat küresinde ahenksiz titreyen bir kırıntı gibi düşünüyordum. Bugün Biliyorum ki bu küre benim ve bütün hayat burada deviniyor. Ahenkli kırıntılar halinde. Uyananlar diyorlar ki bana, sen ve içinde yaşadığın şu dünya, sonsuz bir denizin sonsuz kıyısında bir kum tanesinden başka bir şey değilsiniz. Ben de düşümde şöyle diyorum onlara, sonsuz olan deniz benim, bütün evren gezindiğim şu kıyıda, kum tanesinden başka bir şey değil Yalnız bir kez büründüm sessizliğe bir adamın bana sen kimsin diye sorduğu gün Tanrı'nın ilk düşüncesi bir melek oldu Tanrı'nın ilk sözü ise bir insandı denizin ve ormanlardan esen rüzgarın, sözü bize bırakmadan binlerce yıl önce olduğu yerde fırfır dönen Şaşkın ve arzulu yaratıklardan başka bir şey değildik biz. Şimdi içimizde gömülü çağların gecesini bu kadar yeni olan geçmişimiz hakkında bir takım mırıldanmalarla nasıl açıklayabiliriz? Sphinx sadece bir kez konuştu ve şöyle dedi. Bir kum tanesi çöldür. Çöl de bir kum tanesidir. Şimdi yeniden sessizliğe dönelim. Çok iyi duydum Sphinx'i ama... Hiç anlamadım. Bir gün bir kadına bakarken yüzünde henüz doğurmadığı bütün çocuklarını gördüm. Ve o kadın bana bakarken benim yüzümde daha kendisi doğmadan ölmüş olan bütün atalarımı gördü. Şimdi olmak istiyorum ama ben bizzat akıllı canlılarla dolu bir gezegen olmadıkça nasıl yapabilirim bunu? Her insanın hedefi değil mi bu? Bir inci, bir kum tanesinin etrafında acıyla inşa edilmiş bir tapınaktır. Peki bizim vücudumuz vaktiyle hangi ateşli arzuyla ve ne tür bir tanenin etrafında oluşturuldu? Tanrı beni bir çakıl taşı gibi bu masası göle fırlattığında sayısız dalgayla bulandırdım suyun yüzünü. Ama gölün derinliğine ulaştığım zaman rahatladım. ''Sessizliği verin bana. Geceye fazlasıyla meden okuyacağım. İkinci bir doğuş yaşadım. Ruhum ve vücudum sevişip birleştikleri zaman. Vaktiyle bir adam tanımıştım. Çok iyi işitiyordu ama değilsizdi. Bir savaş sırasında konuşma yetisini yitirmişti. Bugün o büyük sessizlik üzerine çökmeden önce yaşadığı savaşları biliyorum. Ölümü sevindirdi beni. Dünya ikimiz için yeterince büyük değil.'' Uzun zamandır Mısır'ın toprağında yatıyordum. Sessiz ve mevsimlerden habersiz. Sonra güneş bana hayat verdiğinde yatağımdan kalkıp Nil kıyılarında gezindim. Gündüz şarkılar Gece Düşler eşliğinde. Şimdi yeniden Mısır'ın toprağına gömülmem için binlerce ayağıyla eziyor beni güneş. Bakın şu mucizeye, şu muammaya. Güneş beni derleyip toparlayan o güneş dağıtamıyor beni. Hep ayaktayım işte. Direterek yürüyorum Nil kıyılarında. Hatırlama bir buluşma biçimidir. Unutkanlık bir özgürlük biçimidir. Biz zamanı sayısız güneşin devinimine göre ölçeriz. Onlar küçük ceplerinde taşıdıkları küçük makinelerle ölçüyorlar zamanı. O zaman söyleyin bana, aynı yerde ve aynı saatte nasıl buluşabiliriz ki? Samanyolunun penceresinden bakan kişi için uzay, dünyayı... Güneşten ayıran bir şey değildir asla. İnsanlık geçmiş sonsuzluktan gelecek sonsuzluğa doğru akan bir ışık ırmağıdır. Ruhlar yüce göklerin ev sahipleri. İmrenmezler mi insanın acılarına? Kutsal kente giderken yolumun üstünde bir hacıya rastlamıştım. Sordum ona, bu yol kutsal kente gider mi? Şöyle cevap verdi, beni izle bir gün ve bir gecede oraya ulaşacaksın. Onu izledim. Kente varamadan günlerce, gecelerce yürüdük. Beni yanlış yöne sürüklediği için öfkesini bana püskürtmesine çok şaşırmıştım. Rabbim, tavşanı bana av yapmadan önce aslana av yap beni. Kimse gecenin yolunu yürümeden şafağa ulaşamaz. Evim şöyle dedi bana. Beni terk etme. Senin geçmişin buradadır çünkü. Yol dedi ki, Gel beni izle çünkü senin geleceğin benim. Şöyle dedim evime ve yoluma. Ne geçmişim ne geleceğim var benim. Burada kalırsam kalışım da gidiş olacak. Gidersem gidişim de kalış olacak. Sadece aşk ve ölüm değiştirebilir her şeyi. Kuş tüyü yataklarda uyuyanların düşleri toprağın üzerinde uyuyanların düşlerinden hiç de daha güzel olmadığına göre Yaşamın adaletine olan inancımı nasıl yitirebilirim? Ne kadar tuhaf! Kimi zevkler için duyduğum arzu, acımın bir parçası. Yedi kez aşağıladım ruhumu. Birincisi, yükseklere ulaşmak için onun itaat ettiğini gördüğümde. İkincisi, sakatlar karşısında toparlıyormuş gibi yaptığını fark ettiğimde. Üçüncüsü, kolaylık ve güçlük arasında seçim yapıp kolaylığı seçtiğinde. Dördüncüsü, bir hata yapıp başkalarının da hata yaptığı düşüncesiyle avunduğunda. Beşincisi, sabrını kendi gücüne mal ederek zayıflıktan dolayı hiçbir şey yapmadığında. Altıncısı, kendi maskelerinden birinin söz konusu olduğunu anlamadan bir yüzün çirkinliğini hor gördüğünde. Ve nihayet yedincisi, bir ilahi okuyup, bundan bir erdem sahibi olduğunu sandığında. Mutlak hakikati bilmiyorum ama bilgisizliğimin karşısında alçak gönüllüyüm. Onurumun da, ödülümün de kaynağı burada. Bir insanın düşlediği şey ile gerçekleştirdiği şey arasında ancak kendi engin arzusuyla aşabileceği bir mesafe vardır. Cennet orada şu kapının ardında yandaki odada ama anahtarım yok. Kısacası belki de yitirdim onu. Sen körsün, ben de sağır ve dilsiz. Dokunsun o zaman ellerimiz birbirine. Anlaşabilelim. İnsanın anlamı ulaştığı şeyde değil, daha çok ulaşmak için yanıp tutuştuğu şeydedir. Aramızdan birileri mürekkep, birileri de kağıt gibidir. Birilerinin siyahlığı olmasa öbürleri dilsiz olurdu. Birilerinin de beyazlığı olmasa öbürleri kör olurdu. Bana kulak ver ki sana ses verebileyim. Aklımız süngerdir, kalbimiz ırmak. Aramızda çoğu insanın akmaktan çok emmeyi yeğlemesi tuhaf değil mi? Adlandıramadığın lütufları şiddetle arzu ettiğinde ve nedenini bilmeden ızdırap çektiğinde Gerçekten de büyüyen her şeyle büyüyor ve daha büyük benliğe doğru yükseliyorsun demektir. İnsan bir görüntüyle sarhoş olduğunda buna verdiği anlam o insan için şarabın ta kendisidir. Sen sarhoş olmak için içiyorsun, bense şu öteki şarabın sarhoşluğunu gidermek için içiyorum. Kadehim hoş olduğunda yapacak bir şeyim yok ama yarı yarıya doluysa Kızıyorum buna. Başka bir insanın hakikati onun sana açıkladığı şeyde değil, açıklayamadığı şeydedir. Bu yüzden onu anlamak istersen söylediğine değil, söylemediğine kulak ver. Söylediğim şeyin yarısı anlamdan yoksundur ama öteki yarısı sana ulaşsın diye söylüyorum bunu. Mizah duygusu bir orantı duygusudur. İnsanlar sözlü hatalarımı övüp sessiz erdemlerimi kınadıklarında doğdu yalnızlığım. Yaşam kalbinin şarkılarını söyleyecek bir şarkıcı bulamadığında düşündüğü şeyi dile getirmesi için bir filozof yaratır. Hakikat bilinmeli her zaman ama arada bir dile getirilmeli. Doğal olan içimizdeki sessizliktir. Gevezelik sonradan edinildi. Bendeki yaşamın sesi sendeki yaşamın kulağına ulaşamaz ama kendimizi yalnız hissetmemek için konuşalım. İki kadın çene çaldıklarında önemli bir şey söylemezler ama tek bir kadın konuştuğunda bütün hayatı açığa vurur. Bir kurbağa bir öküzden daha çok böğrebilir ama ne tarlada saban sürebilir ne de cenderenin tekerini çevirebilir. Derisinden de ayakkabı yapamazsın. Gevezeleri sadece dilsizler kıskanır. Kış, ilkbahar benim kalbimde deseydi, ona kim inanırdı? Her tohum tutuşan bir arzudur. Gözlerini dört açıp bakarsan, bütün imgelerde kendi imgeni göreceksin. Ve kulak verip dinlersen, bütün sesler içinde kendi sesini duyacaksın. Hakikati keşfetmek için, İki kişi gerekir biri onu dile getirmek öteki anlamak için sözcüklerin dalgalanması bizi her daim sarıp sarmalasa da sessizlik sonsuza dek hüküm sürer içimizde çoğu öğreti bir pencere gibidir hakikati camdan görürüz ama bu cam hakikatten ayırır bizi gel saklanmaç oynayalım Kalbime gizlenirsen seni bulmak zor olmaz ama kendi kapuğuna gizlenirsen kim olursa olsun seni boşuna arayacak. Bir kadın bir gülüşle örtebilir yüzünü. Ne kadar da soyludur neşeli yüreklerle neşeli bir şarkı söyleyecek olan kederli bir yürek. Bir kadını anlamak ya da dehayı teşrih etmek ya da sessizliğin gizemini çözmek isteyecek olan kişi, sabah kahvaltısına oturmak için güzel bir düşten uyanacak olan kişidir aynı zamanda. Yürüyen herkesle birlikte yürümek isterim. Kalabalığın geçişine bakarak ayakta dikilmek istemem. Sana hizmet edene borcun altınla ölçülemez. üreğinden ver ona ya da sen de ona hizmet et. Hayır, boşuna yaşamadık. Şu kuleler kurumuş kemiklerimizden yapılmadı mı? Ayırmaktan ve sınıflandırmaktan sakınalım. Şairin kafası da, Akrebin kuyruğu da, Aynı topraktan yükselir. Gururla, ihtişamla. Her ejderha, Onu yere seren, Bir aziz yorgi doğurur. Ağaçlar, Toprak tarafından, Gökyüzüne yazılmış şiirlerdir. Biz onları, Boşluğumuzu kaydedebilmek için, Devirip kağıda dönüştürüyoruz. Yazmayı seviyorsan, Nedenini de, Yalnız azizler bilir, bilgiye, sanata ve büyüye mutlaka egemen olmalısın. Sözcüklerin ezgisinin bilgisine, yapay olmama sanatına ve okurlarını sevme büyüsüne. Onlar kalemlerini yüreklerimize batırırlar ve bundan esinlendiklerini sanırlar. Bir ağaç yaşam öyküsünü yazabilseydi bir ırkın tarihinden farklı olmazdı bu. Şiir, yazma sanatı ile yazılmamış bir şiirin yarattığı esirimi arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, esirimeyi seçerdim. Yüksek nitelikli şiir budur. Ama sen ve çevremdeki herkes kötü bir seçim yaptığım konusunda anlaşıyorsunuz. Şiir, bir düşüncenin ifadesi değildir. O, kanayan bir yaradan ya da gülümseyen bir ağızdan yükselen bir şarkıdır. Sözcükler, ezeli, ve ebedidir. Onların bu niteliklerini bilerek söyleyip yazmalısın. Bir şair, sarayının küller arasında oturan ve bu küllerden bir imge çıkarmaya çalışan, tahtından indirilmiş bir kraldır. Şiir, sözcüklere dokunarak yansıyan bir sevinç, acı ve hayranlık işidir. Boşuna arayacak şair, kalbindeki şarkıların kaynağını. Bir gün şöyle dedim bir şaire, Gerçek değerini anlayabilmemiz için ölmeni beklemek gerekecek. Cevap verdi. Elbette. Ölüm her zaman açıklayıcı olmuştur. Ama sen değerimi gerçekten bilmek istiyorsan yüreğimdekinin, dilimdekinden, dilediğimin de elimdekinden daha fazla olduğunu bilmelisin. Şöyle ortasında tek başına bile güzelliği dile getirirsen seni dinleyecek kulak bulacaksın. Şiir kalbi büyüleyen bir bilgeliktir. Bilgelik akıllı şarkı söyleyen bir şiirdir. Biz hem insanın kalbini büyüleyebilseydik hem de aklında şarkı söyleyebilseydik o zaman gerçekten de insan Tanrı'nın gölgesinde yaşardı. Esin şarkı söyler her zaman, asla açıklamaz. Genellikle ninni okuruz çocuklarımıza ama kendimiz uyuyalım diye. Bizim bütün sözlerimiz Aklımızın şöleninden, arta kalan kırıntılardan başka bir şey değildir. sağlık şiir için bir engel oldu her zaman. Büyük şarkıcı, sessizliğimizin şarkılarını okuyandır. Nasıl şarkı söyleyebilirsin, ağzın ekmek doluysa? Dua etmek için elini nasıl kaldıracaksın, avuçların altın doluysa? Hani denir ya, bülbül aşk şarkısını söylediği zaman bir dikenle delermiş bağrını. Aslında hepimiz öyleyiz. Başka türlü nasıl şarkı söyleyebiliriz ki? Deha gecikmiş bir baharın başında bir nar bülbülünün şarkısından başka nedir ki? En hafif ruh bile tensel arzudan kurtulamaz. Deli de en az senin benim kadar müzisyendir. Sadece çaldığı enstrümanın akordu bozuktur biraz. Bir annenin yüreğinde sessizce uyuyan şarkı Çocuğunun dudaklarından yükselir. Hiçbir özlem doyurulmamış olarak kalmaz. Hiçbir zaman öteki benliğimle tam bir uyum içinde olmadım. Bu işin hakikati ikimizin arasındaymış gibi görünüyor. Senin öteki benliğin senin için acı çeker her zaman. Ama öteki benliğin de bu acıdan beslenir. Demek ki gerekli bütün bunlar. Ruh-beden mücadelesine... Ruhları uyuyanlarla, bedenleri uyumsuz olanların zihinlerinde rastlanır ancak. Yaşamın yüreğine ulaştığında elbette her şeyde bir güzellik bulacaksın. Güzelliği göremeyen gözlerde bile. Sadece güzelliği keşfetmek için yaşarız. Gerisi bir tür beklemedir. Bir tohum ek, toprak sana bir çiçek verecek. Büyük rüyalar gör, gök sana sevdiğini gönderecek. Şeytan doğduğun gün öldü. Artık bir melekle buluşmak için cehenneme gitmek zorunda değilsin. Çoğu kadın ödün çalır bir erkeğin kalbini. Ona sahip olan kadın pek azdır. Elde etmek mi istiyorsun? Israr etmemelisin. Bir erkeğin eli bir kadının eline dokunduğunda sonsuzluğun kalbine dokunur ikisi de. Aşk iki sevgili arasındaki perdedir. Her erkek iki kadını sever, biri onun hayal gücünün yarattığıdır, öteki henüz doğmamıştır. Kadının küçük kusurlarını bağışlamayan erkek, onun büyük erdemleriyle asla tanışamayacaktır. Her gün kendini yenilemeyen aşk, alışkanlığa, zamanı gelince de köleliğe döner. Birbirlerini sevenler, birbirlerinden daha çok aralarındakini kucaklarlar. Aşk ve kuşku, asla geçinemez birbirleriyle. Aşk bir ışık sözcüğüdür. Bir ışık sayfasına ışıktan biri elle yazılan. Dostluk tatlı bir sorumluluktur her zaman. Bir fırsat değildir asla. Dostunu her koşulda anlamıyorsan hiçbir koşulda anlamayacaksın demektir. Senin en güzel giysilerin başkası tarafından dokunmuştur. Senin en lezzetli yemeğin başkasının sofrasında yediğin yemektir. En rahat yatağın başkasının evinde bulunur. Peki, söyle bana şimdi kendini nasıl ayırabilirsin başkasından? Senin aklın şifreler içinde, benim kalbim de sisler içinde yaşamaktan vazgeçemedikçe asla uyuşamayacaklar. Dilimizi yedi sözcüğe indirgemedikçe asla anlayamayız birbirimizi. Kalbimi parçalamadan Nasıl söküp atmalı mühürlerini? Sadece büyük bir acı ya da büyük bir sevinç ortaya çıkarabilir senin hakikatini. Ortaya çıkmak istiyorsan güneşte çıplak dans et ya da çarmıhını üstünde taşı. Doğa bizim azla yetinmeyle ilgili sözlerimize hesaba katsaydı, hiçbir ırmak denizi aramaz, hiçbir kış bahara dönüşmezdi. Ve yine doğa, Tutumluluk hakkındaki sözlerimizi dikkate alsaydı, içimizden kaç kişi hala soluyacak hava bulabilirdi? Sırtını güneşe çevirirsen, gölgeni görebilirsin ancak. Gündüzün güneşi karşısında özgürsün, gecenin yıldızları karşısında da. Ne güneş, ne ay, ne yıldız olduğunda da özgürsün, var olan her şeye gözlerini kapadığında bile özgürsün. Ama sevdiğin için sevdiğin kişinin kölesisin. Seni sevdiği için seni sevenin de. Hepimiz dilenciyiz tapınan kapısında. Her birimiz kral tapınağa girip çıktığında onun cömertliğinden payımızı alırız. Ama hepimiz kıskanırız birbirimizi. Kralı alçaltmanın başka bir tarzıdır bu. İştahın kadar yiyebilirsin ancak. Elindeki ekmeğin yarısı başkasının. Beklenmedik bir konuk için küçük bir parça ayırmalısın ondan. Konuklar olmasa evler mezar olurdu. İyilik sever bir kurt saf bir koyuna şöyle der. Komşunuzu ziyaret ederek evimizi onurlandırmak istemez misiniz? Koyunun cevabı şöyle olur. Sizi ziyaret etmekten onur duyardık. Eviniz midenizin içinde olmasaydı. Konuğumu kapının eşiğinde durdurdun şöyle dedim ona, hayır girerken ayaklarını silme, çıkarken silersin. Cömertlik senden çok benim için gerekli olan şeyi bana vermen değildir. Benden çok senin için gerekli olan şeyi bana vermendir. Elbette verdiğin zaman merhametlisin ama verirken kabul edenin de utandığını görmemek için yüzünü başka tarafa çevirirsen. En zengin insanla en yoksul insan arasındaki fark bir günlük açlık ve bir saatlik susuzluktur ancak. Genellikle günün borçlarını ödemek için yarından ödünç alırız. Ben de uğrarım meleklerin ve şeytanların baskılarına ama onlardan kurtulmasını bilirim. Gelen bir melekse çok eski bir dua okurum, onun da canı sıkılır, gelen bir şeytansa Hayli eski bir günah işlerim, o da çekip gider. Bu hapishane o kadar da kötü değil. Ama hücremi komşumunkinden ayıran duvarı sevmiyorum. Ama inan ki bu hapishanenin ne gardiyanına ne de mimarına kızıyorum. Sen bir balık istediğinde sana bir yılan verenlerin, sana verecek başka şeyleri yoktur belki de. Demek ki onların cömertliğidir bu. Kurnazlık, Bazen işe yarayabilir ama sonunda kendini yok eder hep. Hiçbir zaman kan dökmeyen kıyıcıları, hiçbir şey çalmayan hırsızları ve hiç yalan söylemeyen yabancıları bağışladığında gerçek bir bağışlayıcı olacaksın. İyiliği kötülükten ayıran şeye parmak basabilen kişi Tanrı'nın giysisinin eteğine de dokunabilir. Yüreğin bir yanar dağ ise ellerinde çiçeklerin açacağını nasıl umabilirsin? Kendine karşı bağışlayıcı olmanın tuhaf biçimi, beni yanıltıp aldatanları bilmediğimi sananlara daha çok gülmek için hakkımın yenmesine ve aldatılmaya göz yummuşumdur. Kendine av süsü veren bir avcı için ne söylenebilir ki? Kirli ellerini senin giysinle temizleyen insana giysini ver. Onun buna tekrar ihtiyacı olabilir. Senin olmaz. Sikke sarrafının iyi bahçıvan olmaması bir ziyandır. Lütfen kendi kusurlarını sonradan edindiğin erdemlerin altında gizleme. Ben bu kusurları tercih ederim. Benimkilere benziyorlar. Komşum benim yanımda kendini rahat hissetsin diye hiç işlemediğim suçları kaç kez üzerime aldım. Yaşamın maskeleri bile daha derin bir gizemin maskeleridir. Başkasını ancak kendi hakkında bildiğin şeye göre yargılayabilirsin. Şimdi söyle bana, hangimiz suçlu, hangimiz masum? Gerçekten adil olan, kötülüklerin yarı suçunu kendinde bulan kişidir. Yalnız deliler ve dahiler insan tarafından yapılan yasalara aykırı davranırlar. Onlar daha yakındır Tanrı'nın yüreğine. Kovalandığın zaman daha hızlı olursun. Düşmanım yok ey Tanrım! Ama bir düşmanım olacaksa gücü benimkine eşit olsun. Salt hakikat muzaffer olsun diye. Düşmanınla tamamen dost olacaksın. İkiniz de öldüğünüzde. İnsanın kendini savunmak için kendine kıydığı da olur. Çok seven ve çok sevilen biri olduğu için çarmıha gerilen bir insan yaşadığı vaktiyle. Nedenli garip görünürse görünsün dün üç kez karşılaştım onunla. İlkinde bir polis memurundan bir fahişeyi tutuklamamasını istiyordu. İkincisinde toplum dışına itilmiş biriyle şarap içiyordu. Üçüncü karşılaşmamızda ise bir kilisede bir kışkırtıcıyla yumruk yumruğa dövüşüyordu. İyilik ve kötülük üzerine söylenen her şey doğru olsaydı benim hayatım bir tek uzun suçtan ibaret olurdu. Merhamet ancak yarım adalettir. Bana karşı Haksız olan tek kişi kardeşine haksızlık ettiğim kişidir. Hapishaneye gönderilen bir insan gördüğünde içinden şöyle de belki daha sıkı bir hapishaneden kurtuluyor. Ve sarhoş bir adam gördüğünde şöyle düşün belki daha da kötü bir şeyden kurtulmaya çalışıyor. Çoğu zaman kendimi savunmak için nefret ettim ama daha güçlü olsaydım böyle bir silaha başvurmazdım. Ne kadar da aptaldır. Gözlerindeki kini dudaklarındaki gülümsemeyle saklamaya çalışan insan. Sadece benden aşağı olanlar beni kıskanabilir ya da nefret edebilir benden. Oysa hiçbir zaman kıskanılan da nefret edilen de olmadım. Demek ki kimseden üstün değilim. Sadece benden üstün olanlar beni övebilir ya da küçümseyebilir. Oysa hiçbir zaman övülen de küçümsenen de olmadım. Demek ki kimseden aşağıda değilim bana seni anlamıyorum demek beni layık olduğumdan daha çok övmek kendini de hak etmediğim bir hakarete maruz bırakmak demektir ben sana gümüşten başka şey veremezken yaşam bana altın sunduğunda ne kadar da cimriyim ama yine de kendimi cömert sayıyorum yaşamın yüreğine ulaşacağın zaman kendini ne bir caniden üstün ne de bir peygamberden aşağı göreceksin kafası yavaş çalışan kişiden daha çok adımları yavaş olan kişiye kalbi kör olan kişiden çok gözleri kör olan kişiye acıman doğrusu çok tuhaf koltuk değneklerini düşmanın kafasında parçalamamak bir topal için daha akıllıcıdır senin kalbindekini almak için Cebindekini sana vermeye çalışan ne kadar da kördür. Hayat bir tören alayıdır. Yavaş yürüyen çok hızlı bulup terk eder onu. Hızlı yürüyen ise çok yavaş bulur ve o da terk eder. Eğer günah diye bir şey varsa kimimiz geriye dönüp atalarımızın izini sürerek işleriz bu günaha. Kimimiz de ileriye doğru yaparız bunu çocuklarımıza hükmederek. Gerçekten iyi insan ancak bütün lanetlilerle birlik olan insandır. Hepimiz bir takım mahluklarız. Kimimizin hücresinde pencere vardır, kimimizin yoktur. Yanlışlıklarımızı doğrularımızdan çok daha büyük gayretlerle savunmamız. Garip şey. Günahlarımızı sessizce birbirimize itiraf etmek zorunda olsaydık hiçbir özgürlüğümüz olmadığını görüp gülerdik. Erdemlerimizi de göstermek durumunda olsaydık yine aynı nedenle gülerdik. Birey insanlar tarafından oluşturulan gelenek ve göreneklere karşı bir suç işleyinceye kadar insanlar tarafından yapılan yasaların üstündedir. Bundan sonra birey herhangi birinden ne üstündür ne de herhangi birinin altındadır. Yönetmek sen ve ben arasında bir anlaşma yapmaktır. Ama sen ve ben genellikle aldatırız birbirimizi. Suç, ya ihtiyacın diğer adıdır ya da bir hastalık belirtisidir. Başkasının hatalarının farkında olmaktan daha büyük hata var mıdır? Başkası sana gülerse ona acıyabilirsin. Ona gülme sırası sana gelirse kendini asla bağışlama. Başkası seni yaralarsa unutabilirsin. Ama onu yaralama sırası sana gelirse o sana ebediyen içerlenecektir. Gerçekte başkası senin başka bir bedene bürünen çok duyarlı benliğindir. Ne kadar şaşkınsın. İnsanları senin kanatlarına uçurmak istiyorsun. Ama onlara bir tüy bile vermiyorsun. Bir gün bir adam gelip masama oturdu. Sonunda benimle alay ederek çekip gitmek üzere. Ekmeğimi yemeye şarabımı içmeye başladı. Sonra tekrar ekmek ve şarap istemeye geldi. Ben de Başımdan savdım onu. İşte o zaman melekler güldü bana. Nefret, ölü şeydir. Hanginiz bir mezar olmak ister ki? Katil olmamak, katledilenin şerefidir. İnsanlığın kürsüsü, onun suskun yüreğindedir. Geveze aklında değil. Deli muamelesi yapıyorlar bana. Günlerimi altına değişmediğim için. Ben de onlara deli diye bakıyorum. Günlerimin bir fiyatı olduğunu düşündükleri için. Zenginliklerini altın ve gümüşle, pil dişi ve abonozla sergilediler bize. Biz de kalplerimizi ve ruhlarımızı açtık onlara. Ama yine de onlar bizim ev sahibimiz gibi görüyorlar kendilerini. Biz de konukları olarak. Düşleri ve arzuları olmayanların en büyüğü olmaktansa düşleri ve arzuları olanların en sonuncusu olmayı yeğlerim. İnsanlar arasında en acınası düşlerini altına ve gümüşe dönüştürendir. Hepimiz kalbimizdeki arzunun doruğuna tırmanırız. Tırmanıcılardan biri senin keseni ve torbanı çalarak semirip ağırlaşırsa acı ona. Çıkış onun için daha zahmetli olacak ve büyük yolunu daha da uzatacak. Sen de hafiflemiş olarak onun şişman bir bedenle yükselmeye çalıştığını görürsen yardım et ona. Senin hızın iki katına çıkacak. Bir insanı ancak onun hakkında bildiklerinle yargılayabilirsin. Ama onun hakkında neyi ne kadar bilebilirsin ki? Bir galibin mağluplara vaaz vermesini dinlemek istemiyorum. Gerçekten özgür insan kölelerin yükünü sabırla taşıyandır. Yıllarca önce komşum şöyle demişti bana, hayattan nefret ediyorum, acıdan başka bir şey değil çünkü. Dün bir mezarlıktan geçerken hayatın onun mezarının üstünde dans ettiğini gördüm. Doğada her çatışma düzeni arzulayan bir düzensizlikten başka bir şey değildir. Yalnızlık bütün ölü dallarımızı koparan sessiz bir fırtınadır. Ama canlı köklerimizi canlı toprağın canlı kalbine sokar hem de daha derinden güzel bir bahar günü bir ırmakla konuşuyordum deniz üzerine ırmak beni bir uydurukçu bir hayalci sandı bir başka gün denizle konuşuyordum ırmak üzerine denizde bir iftiracı yerine koydu beni karıncanın işinin başından aşkınlığını cırcır böceğinin şarkısından daha çok yücelten kişinin Bakış açısı ne kadar da dardır. Bu dünyada en yüce erdem, başka bir dünyada belki de en zayıf erdemdir. Derin ve yüksek olan doğru çizgi halinde batar ya da yükselir. Sadece geniş olan çember halinde devinebilir. Ağırlık ve ölcü kavramımız olmasaydı, ateş böceği güneş kadar uşur içinde bırakırdı bizi. Hayal gücü olmayan bir bilgin, Kör bıçakları ve bozuk terazisiyle bir kasaptır. Ama hepimiz et olmadığımıza göre ne yapabilirsin ki? Sen şarkı söylediğin zaman aç insanlar seni mideleriyle duyar. Ölüm bir ihtiyara yeni doğmuş bir bebekten daha yakın değildir. Yaşam da öyle. Bütün içtenliğinle konuşman gerekirse güzelce yap bunu. Yoksa sus. Çünkü... Komşularımızdan biri can çekişiyor olabilir. İnsanlar arasındaki bir cenaze töreni, melekler arasında bir düğün şeleni olabilir. Unutulan bir gerçeklik ölebilir ve vasiyetinde gömülme işlemleri ve mezar taşı için harcanacak 7 bin gerçek ve olgu bırakabilir. Gerçekte sadece kendi kendimizle konuşuruz ama bazen başkalarının da bizi duyabileceği kadar yüksek sesle konuşuruz. Apaçık ortada olan şey, biri bunu yalın sözcüklerle dile getirinceye kadar görünmez kalan şeydir. Samanyolu benim içimde olmasaydı onu nasıl görebilir ya da bilebilirdim? Ben hekimler arasında bir hekim olmasam kimse bir gökbilimci olduğumu inanmaz. Denize göre deniz kabuğunun tanımı belki de incidir. Zaman için kömürün tanımı elmastır belki de. Ün. Işıkta yükselen tutkunun gölgesidir. Kök, ünü küçümseyen bir çiçektir. Güzelliğin ötesinde ne din olur ne bilim. Tanıdığım bütün büyük insanların karakterlerinde küçük bir şey vardı. Onları eylemsizlikten, delilikten ya da intihardan koruyan buydu. Gerçekten büyük insan kimsenin efendisi olmak istemeyen, kimseyi de efendi olarak görmeyen insandır. İnsanın caniyi de peygambere de öldürdüğüne bakılırsa onun sıradan bir varlık olduğunu düşünemem. Hoşgörü kibirden hastalanmış bir sevgidir. Solucan ezilmekten bıkmıştır ama filin bile üstünde yürümesi tuhaf değil mi? Uyuşmazlık iki akıl arasında en kısa yol olabilir. Hem alevim hem de köpürü çalı. Böylece benliğimin bir parçası öbürünü tüketir. Hepimiz kutsallığın doruğuna ulaşmaya çalışıyoruz. Ama geçmişi bir rehber gibi değil de bir harita gibi düşünürsek yolumuz daha kısa olmaz mı? Bilgelik ağlamak için fazla kibirli, gülmek için fazla ciddi ve kendinden başkasını aramak için kendisiyle çok fazla dolu olduğunda bilgelik değildir artık. Senin bildiklerinle kendimi doldurmak zorunda olsaydım, bilmediğim şeyler için yer kalır mıydı? Gevezeler sessizliği, yobazlar hoşgörüyü, acımasızlar iyiliği öğretti bana. Ama ne gariptir ki bu öğretmenlere karşı hiçbir gönül borcu duymuyorum. Yobaz küp gibi sağır bir hatiptir. Kıskanç insanların sessizliği fazlasıyla gürültülüdür. Bilmen gerekenlerin sonuna vardığında, hissetmen gerekenlerin nasıl? abartı kendine hakim olmayan bir hakikattir sadece ışığın gösterdiği şeyi görüyor ve sadece sesin duyduğu şeyi duyuyorsan o zaman aslında ne görüyor ne de duyuyorsun demektir bir gerçek cinsiyeti olmayan bir hakikattir aynı anda hem gülüp hem de acımasız olamazsın tahtı olmayan bir kral ve nasıl dileneceğini bilmeyen bir yoksul benim yüreğimi en yakın olanlardır. Utangaç bir başarısızlık füstah bir başarıdan daha soyludur. Nerede olursa olsun toprağı kaz, bir hazine bulacaksın. Ama bir çiftçinin inancıyla kazmalısın. 26 avcı ve bir o kadar köpek tarafından izlenen tilki şöyle dedi: Elbette öldürecekler beni. Ama ne zavallı aptallar! 20 kurt eşliğinde. Yirmi eşeğe binmiş, yirmi tilki. Tek bir adamın payını çullanıyor. Bu kadar zahmete değer mi bu? Kendi yaptığımız yasalara katlanan bizim aklımızdır. Ruhumuz değildir asla. Ben bir gezginim ve bir gemiciyim. Ruhumda her gün yeni bir bölge keşfederim. Bir kadın itiraz ederek şöyle dedi. Bu savaş elbette haklı bir savaştı. Oğlum onun için öldü. Hayata şöyle dedim. Ölümün sesini duymak isterdim. O zaman hayat sesini hafifçe yükseltti ve şöyle dedi. Şimdi duyuyorsun onu. Yaşamın bütün gizemlerini çözdüğün zaman ölümü isteyeceksin. Çünkü ölüm yaşamın bir başka gizeminden öte bir şey değildir. Doğum ve ölüm cesaretin en yüce iki ifadesidir. Dostum sen ve ben hayata yabancı kalacağız. Hem birbirimize yabancı hem de her birimiz kendimize yabancı olarak. Ta ki senin kendi sesine benim sesim sayarak konuşup benim de dinleyeceğim güne kadar. Ta ki benim ayna karşısında olduğuma inanıp senin karşında duracağım güne kadar. Bana diyorlar ki, sen kendini tanırsan bütün insanları tanırsın. Şöyle diyorum ben de, ancak bütün insanları tanıyabilirsem kendimi de tanırım. Her insan İçinde iki varlık barındırır. Biri karanlıkta uyanık, öbürü ışıkta uyuyan. Münzevi, dünyadan sürekli ve bütün olarak tat almak için parçalanmış dünyadan vazgeçen kişidir. Bilgin ile şair arasında yeşermiş bir tarla uzanır. Bilgin onu aşarsa bilge, şair onu aşarsa peygamber olur. Hakikati kulak veren, onu dile getirenden daha az değere sahip değildir. Dün akşam çarşıda başlarını sepetlerde taşıyan filozoflar gördüm. Bağırıyorlardı. Bilgelik, satılık bilgelik var. Zavallı filozoflar. Kalplerini beslemek için kafalarını satmak zorundalar. Bir filozof bir çöpçüye şöyle dedi. Sana acıyorum. Zahmetli ve pis bir iş yapıyorsun. Çöpçü de sağ olun bey dedi ve sordu. Sizin işiniz nedir? Filozof da cevap verdi. İnsanın aklını, eylemlerini ve arzularını inceliyorum. Çöpçü bunun üzerine süpürme işine devam etti ve gülümseyerek şöyle dedi. Ben de sizi acıyorum bey. Hiçbir insan gerekliyi gereksizden ayıran çizgiyi çizemez. Yalnızca melekler yapabilir bunu. Onlar bilgi ve derin düşünceler içindedir. Melekler belki de bizim boşluktaki iyi düşüncelerimizdir. Gerçek hükümdar tahtını dervişin kalbinde bulan hükümdardır. Cömertlik elinden gelenin fazlasını vermektir. Kibir de sana gerekenden azını almaktır. Aslında hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilsin, ama herkese her şeyi borçlusun. Geçmişte yaşayanların hepsi şu anda bizimle yaşıyorlar. Elbette aramızdan. Hiç kimse gönülsüz bir ev sahibi olmak istemeyecektir. En çok bekleyip hasret çeken en çok yaşayacak. Bana diyorlar ki, eldeki bir kuş, daldaki on kuş değerindedir. Ben de diyorum ki, daldaki bir kuş ve bir tüy evdeki on kuştan değerlidir. Bu tüyün ardından koşmak, kanatlı ayaklarla yaşamaktır. Hayır hayır, yaşamın ta kendisidir. Güzellik ve hakikatten başka bir şey yoktur bu dünyada. Güzellik sevenlerin kalbinde, hakikat de toprağa sürenlerin kollarında. Büyük bir güzellik tutsak eder beni, daha da büyük olanı beni ondan da kurtarır. Güzellik onu görenin gözlerine nazaran, onun özlemini çekenin kalbinde daha büyük bir ışıltıyla parlar. Bana düşüncesini açıklayan hayranım. Düşlerini bana açan insana da saygım sonsuz. Ama bana hizmet edenin karşısında niçin rahatsız oluyorum? Hatta biraz da utanıyorum. Niçin? Bir zamanlar yetenekli insanlar hükümdarlarına hizmet etmekten gurur duyarlardı. Günümüzde onuru yoksullara hizmet etmekte arıyorlar. Melekler birçok yararcı insanın, hayalperestlerin, Alın teriyle kazandığı ekmekten yediğimi bilirler. Zeka bir maskedir genellikle. Bu maskeyi kaldırıp atabilirsek öfkeli bir deha ya da hokkabazlık eden bir akıl bulursun. Kavrayışlı olan bende kavrayış, donuk olan da donukluk görür. Ben ikisinin de haklı olduğunu düşünüyorum. Kalplerinde sır saklayanlar sezebilirler ancak kalbimizde sakladığımız sırrı. Senin Acılarını değil de, sevinçlerini paylaşmaya çalışan insan, cennetin yedi kapısından birinin anahtarını bitirecektir. Evet, Nirvana vardır. Koyunlarını otluğa sürüp, çocuğunu yatağa yatırdığın ve şiirinin son dizisini yazdığın o anda. Sevinçlerimizi ve acılarımızı onları yaşamadan çok önce seçeriz. Hüzün iki bahçe arasında... Bir duvardır sadece. Sevincin ya da acın büyüdüğünde dünya daha küçük olur. Arzu yaşamın yarısıdır. Kayıtsızlık da ölümün. Bugünkü acımızı daha da buruklaştıran dünkü sevincimizin anısıdır. Bana diyorlar ki, bu dünyanın zevkleriyle öteki dünyanın huzuru arasında bir seçim yapmalısın. Ben de onlara şöyle diyorum. Hem bu dünyanın zevklerini hem de öbürünün huzurunu seçtim. Çünkü kalbimin derinliklerinden biliyorum ki en yüce şair uyumu da uyağı kadar yetkin olan tek bir şiirden başkasını yazmadı. İman kalpte bir vahadır. Aklın kervanı ona asla ulaşamayacaktır. Ulaşmak istediğin doğruğa ulaşacağın zaman Arzudan başka şey arzu etmeyecek. Açlıktan başka açlık ve daha da büyük bir susuzluktan başka susuzluk duymayacaksın. Sırrını rüzgara söylersen, rüzgarın da onu ağaçlara söylemesinden şikayet edemezsin. Bahar çiçekleri meleklerin kahvaltı masasında anlatılan kış rüyalarıdır. Bir kokarca sümbül beter çiçeğine şöyle dedi. Bak! Ben ne kadar hızlı koşuyorum. Ama sen yürüyemiyorsun. Yerde sürünemiyorsun bile. Çiçek ona dedi ki, Ey koşucuların en üstünü, en hızlısı, lütfen daha hızlı koş. Kaplumbağaların yol hikayeleri, tavşanlarınkinden daha çoktur. Omurgası olmayan yaratıkların, daha sert kabukları olması tuhaf değil mi? En çok konuşanın ille de, en akıllı olması gerekmiyor. Bir hatip bile pazardaki bir satıcı arasında hemen hemen hiç fark yoktur. Ne bir babanın ününü ne de bir amcanın servetini unutturmak zorunda olduğun için şükret. Ama özellikle şuna şükret. Gelecekte de hiç kimsesinin ününü ve servetini unutturmak zorunda kalmayacak. Jönglör ancak topunu elinden kaçırdığı zaman ilgimi çeker benim. Kıskanç farkında olmadan över beni. Uzun zaman bir düş oldun annenin uykusunda. Sonra uyandı annen seni doğurmak için. İnsanlığın tohumu senin annenin ateşli arzusundadır. Babam ve annem bana döl verdiklerinde bir çocuk istiyorlardı. Ben de bir anne ve bir baba istiyordum. Gecenin ve okyanusun benden doğması için. Çocuklarımızdan bazıları yüz akımızdır bizim, bazıları da sadece pişmanlıklarımız. Gece olup sen de onun gibi karardığında uzanıp dinlen ve karanlıkta kal kararlılıkla ve sen hala karanlıklardayken gün doğduğunda kalk ve söyle güne kararlılıkla. Karanlığım ben hala, günün ve gecenin karşısında rol yapmak aptallık olacaktır. İkisi de güleceklerdir sana. Sisle örtülü bir dağ bir tepe değildir. Yağmur altında bir meşe bir salkım söğüt değildir. Şu paradoksa bak. Aşırı uçlar ortanın her bir uca yakınlığından daha yakındırlar birbirlerini. Karşımda ayakta durduğumda saydam bir ayna gibi bana baktın ve kendi imgeni gördün. Sonra seni seviyorum dedim bana. Ama gerçekte senin bende sevdiğin bizzat sensin. Komşunu sevmekten zevk aldığında bu sevgi bir erdem olmaz artık. Aşk sürekli filizlenmiyorsa bil can çekişiyordur. Aynı zamanda hem genç olup hem de bilemezsin. Zira gençlik bilmek için yaşamakla çok fazla oyalanır. Bilgi de yaşamak için kendi kendini araştırmakla çok fazla meşgul olur pencerenin kenarında oturup gelip geçenleri izleyebilirsin onları izlerken sağ taraftan gelen bir rahibeyi sol tarafta bir fahişeyi görebilirsin ve şöyle diyebilirsin tüm içtenliğine biri ne soylu öbürü ne iğrenç ama bir an kulak verip gözlerini kapatırsan boşlukta bir sesin fısıldadığını duyarsın biri beni duasında, öbürü acısında arıyor. İkisinin de ruhunda benim ruhum için yeşil bir çardak bulunur. Her yüzyılda bir Lübnan tepeleri arasındaki bir bahçede Nasıralı İsa ile Hristiyanların İsa'sı karşılaşırlar. Uzun uzun konuştuktan sonra her biri kendi yoluna devam eder. Her defasında da Nasıralı İsa Hristiyanların İsa'sına şöyle der. Dostum, Korkarım ki asla anlaşamayacağız. Altın kusan kişiyi de doyursun Tanrı. Büyük insanın iki kalbi vardır. Biri kanar, öbürü tahammül eder. Bir insan ne seni ne de herhangi bir kimseyi inciten bir yalan söylüyorsa, onun gerçeklerinin yuvası kendi hayalleri için çok küçük olduğundan bu barınağı daha büyük bir mekana taşımak için terk etmek zorunda kalmış diye düşünemez misin? Her kapalı kapının ardında yedi mühürlü bir gizem bulunur. Bekleyiş zamanın takozudur. Bir dert evinin doğu duvarında açılan yeni bir pencere olsaydı. Birlikte güldüğün kişiyi unutabilirsin ama birlikte ağladığın kişiyi asla. Tuzda tuhaf bir kutsallık olmalı. Hem gözyaşlarımızda hem denizde olan bir şey. Tanrımız o lütufkar susuzluğuyla hepimizi içecek. Çiğ damlalarını da, gözyaşlarımızı da. Sen kocaman benliğin bir parçasısın. Ekmeye uzanan bir ağızdan ve susamış bir ağza bardak tutan kör bir elden başka bir şey değilsin. Vatan, millet ve benlikle ilgili her şeyin üzerine bir nebze bile olsa çıkabilseydin gerçekten de tanrısal bir varlık olurdun. Senin yerinde olsam dalgaların çekilmesinde denize kusur bulmazdım. Gemimiz sağlam, kaptanımız güvenilir, midesi bulanan sadece sensin. Çok arzu ettiğimiz halde ulaşamadığımız şey daha önce ulaştığımız şeyden daha değerlidir. Bir bulut üzerine otursaydın ne bir ülke ile öbürü arasında bir sınır çizgisi ne de bir çiftlik ile başka bir çiftlik arasında bir sınır taşı görecektin. Ama ne yazık ki bir bulut üzerinde oturamazsın. Yedi yüz yıl önce yedi beyaz güvercin derin bir vadiden bir dağın kar gibi beyaz duruğuna kadar uçarlar. Bu uçuşu gözleyen yedi insandan biri şöyle der. Yedinci güvercinin kanadında siyah bir nokta görüyorum. Bugün o vadinin sakinleri Karlı Dağın doğuğuna kadar uçan yedi siyah güvercinden söz ederler. Sonbaharda tüm acılarımı toplayıp bahçeme gömdüm. Nisan gelip de ilk bahar toprağı sardığında bahçemde bütün öteki çiçeklerden farklı güzel çiçekler boy verdi. O zaman komşularım koşup geldiler. Ve hepsi de şöyle dediler bana, sonbahar tekrar geldiğinde tohum mevsiminde bahçemize ekebilmemiz için bu çiçeklerin tohumlarından verecek misin bize? İnsanlara boş bir el uzatıp hiçbir şey alamazsam gerçekten de büyük bir mutsuzluktur bu. Ama onlara dolu bir el uzatıp da verecek hiçbir kimse bulamazsam işte bu çok umut kırıcı. Öncesiz sonrasızlığa can atıyorum. Çünkü henüz yazılmamış şiirlerimi, çizilmemiş resimlerimi orada bulacağım. Sanat doğanın sonsuzluğa doğru bir adımıdır. Bir sanat yapımı imge biçiminde kesilmiş sistir. Dikenden taç ören eller bile boş duran ellerden yedir. En kutsal gözyaşlarımızın gözlerimize hiç ihtiyaçları yoktur. Her insan bir zaman yaşamış olan kralların ve kölelerin soyundan gelir. Han'ın büyük büyük dedesi, içinde saklı olanı bilseydi, kendinden hayrete düşüp taş kesilmez miydi? Yahuda'nın annesinin oğluna duyduğu sevgi, Meryem'in İsa'ya duyduğu sevgiden daha az mıydı? İsa kardeşimizin kitapta hiç yer almayan üç mucizesi vardır. Birincisi onun senin benim gibi bir insan olması, ikincisi onun mizah duygusuna sahip olması, üçüncüsü ise mağlup olmasına karşın galip olmasıdır. Sen, ey çarmıhtaki, sen, kalbimin üzerinde gerildin çarmaha. Senin ellerini delen çiviler benim de bağrımı deldiler. Ve yarın bu golbata'nın yanından geçecek olan yabancı, ikimizin orada kanamakta olduğunu bilmeyecek. Orada tek bir insanın kanının aktığını zannedecek. Kutsal dağdan söz edildiğini duymuş olmalısın. Dünyamızın en yüksek dağıdır o. Doğruğuna ulaşsaydın sadece tek bir arzun olurdu. En derin vadede yaşayanlarla birlikte olmak için aşağıya inme arzusu. İşte bundan dolayı kutsal dağ dediler ona. Dile getirirken hapsettiğim her düşünceyi Eylemlerimle özgür kılmalıyım.